İnsan Hisseler programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Doğan Cicekoglu ve Polat Doğru bugün Nasuh mahrukiyi konuk ediniyoruz. Bildiğiniz gibi. Nasuh Mahur sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli dağcılarından birisi. Ve AKUT'un kurucularından birisi ve şu anda yönetim kurulu başkanı başkanlığa devam ediyor. Ve ayrıca benim gözümde bir filozof. Ve bugün sohbetimiz o filozof yönüyle olacak. Hoş geldin Nasuh. Hoş bulduk hocam. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Evet. Güzel cümleleriniz için. Benim gözümde gerçekten felsefi yönün çok ağır basıyor. Ve o yönünle senin dostun olmak hoşuma gidiyor hakikaten. Estağfurullah hocam. Burada olman da. Nasıl olmanda... olur bize ait? Sağ olun. Ya söylediğim gibi Nasuhcuğum bir filozof tavrım var senin. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bu dağcılarda genel olarak bir tavır mı? Yoksa yani bu dağcılıkla ilgilenen, dağa tırmanan insanlarda bu şekilde yaygın bir tavır mı var? Yoksa sende daha belirgin bir şekilde mi ortaya çıkıyor? Vallahi hocam genelleme yapmak zordur ama yine de dağcıların tabii şöyle bir özelliği var. Hani kategorik olarak bakacak olursak belki birlikte bulabiliriz bu sorunun cevabını. Şimdi dağcılık riskli ve tehlikeli bir spor. Birinci kural. Dolayısıyla kendi güvenlik çemberinizin dışına çıkıyorsunuz ait olduğunuz ve çok iyi tanıdığınız ve kurallarını çok iyi bildiğiniz o güven ortamının dışında size birçok zarar verebilecek çevre ve doğa faktörlerinin olduğu zorlu, tehlikeli bir ortama giriyorsunuz. Ve burada her şeyi hesap etmeniz lazım. Her şeyi gözlemlemeniz ve kontrol altında tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında birçok şey sizin kol, kontrolünüzde, hani ellerinizde, kollarınızda, gözlerinizde, düşüncelerinizde o riskleri hesap ederek, o riskin hatta etkileşim etkileşimlerini bile hesap ederek ve bir sonraki süreçte ne tür sorunlara yol açabileceğini düşünerek hesaplayarak kararlar veriyorsunuz. Sürekli kararlar veriyorsunuz ve bunlar hep kritik süreçlerde verilen kararlar. Bu tabii kişiye çok özel kabiliyetler kazandırıyor. Riskli ve tehlikeli bir doğa sporu olduğu için, bir de takım dinamikleriyle yapılan bir doğa sporu olduğu için, sonuçta hem size takım çalışmasını öğretiyor, hem kritik kritik süreçlerde karar verme becerilerini geliştiriyor hem e, arazi koşullarında, değişken koşullarda kendi başınızın çaresine bakmayı öğretiyor ve bütün bunlara hazırlıklı olmayı, planlamayı, örgütlenmeyi, lojistiği, işte öncesindeki hazırlıkları birçok şeyi öğretiyor sonuçta. Şimdi Bu karakter, bu bir kişilik de oluşturuyor elbette. Bir karakter Hı -hı. de oluşturuyor kişinin üzerinde, etrafında ya da o karakterin o şekilde yönlenmesini ve şekillenmesini sağlıyor. Bu çok gerçekçi ve e, hem analitik düşünebilen, ...hem de eğer biraz dediğiniz gibi böyle işin felsefe tarafında merakı da varsa kişinin özel olarak kavramsal da düşünebilen birisi yapıyor hmm. sonuçta. Bunun içerisinde tabii kuru kadercilik yoktur bunun içinde. Hmm. Bunun içinde çok ciddi bir gerçekçilik vardır. Çünkü siz gerçek bir spor yapıyorsunuz. Hatta ben hep şunu söylerim dağcılık bence dünyanın en asil sporudur. Gerçek spordur çünkü. Yani bu sporu yaparken yaralanabilirsiniz. Sakatlanabilirsiniz. Ölebilirsiniz bile. Birlerinin ölümüne bile sebebiyet verebilirsiniz. Yani bu öyle bir spordur. O yüzden %100 dikkatli, %100 özenli ve %100 akıllı, mantıklı gerçekçi olmak zorundasınız. Bu özellik belki insana, bize, bizim gibi, benim gibi göre bakabilen insanlara hayatı başka pencerelerden de gözlemlemeyi öğretiyor diye düşünebiliriz. Bir de tabi bunun ötesinde dağcılık kendinize büyük hedefler koyduğunuz ve yani kocaman bir dağ yani onun normalde tahayyül bile edemezsiniz. Ben ilk üniversiteden çıktıktan sonra 7000-10000 metrelik Dağı'nı gördüğümde ve o Tien Shan dağlarının 7000'lük dağları gördüğümde benim ölçeğim değişmişti dünya ile alakalı evet. hayatla alakalı. <gülüyor> ben daha önce 7000 metrelik bir şey görmemiştim hayatımda yani o da bir başka bir deneyim. Şimdi bu kadar yüce büyük kocaman dev asa şeyleri siz kendi çabanızla küçücük bir insancıksınız sonuçta. Karınca gibi, karınca, karınca bilir, bile değilim. Yani, kadar bile değilim. Üsalday bir kum tanesi yani. Evet. Ve e, hani İngilizce indifferent denir ya. Evet. Hiçbir önemi yok. Varlığınızın yokluğunuzun <gülüyor> bir önemi yok daha içinlerine. Evet. Yani o o kışı, çıkışı yapsanız da yapmasanız da hiçbir şey Hiç değişmiyor. Yok, bu sadece sizin içinizde büyük duygular, büyük böyle çalayanlar meydana getiriyor. Şimdi bu bir o zoru başarmak, hani büyük hedef koyup bütün o risklerle, tehlikelerle başa çıkıp en tepe noktasına ulaşmak. İnsanın tabii özgüvenini, öz saygısını, farkındalığını, egosunu çok besliyor. Hı hı. Çok geliştiriyor ve zenginleştiriyor. Eğer bunu doğru terbiye edebilirseniz, bütün bu özellikleri, bu tabii ki hayatla bence daha doğru ve daha sağlıklı iletişim kurabilen bireyler yapıyor. Hı hı. Kendisinin, yani yaşamın bir kişisel gelişim yolculuğu olduğunun farkına varan, çünkü bir kere dağda da hedeflerinizi büyüte büyüte gidiyorsunuz. Yani ilk başladığınızda Everest'e çıkacağım diye başlamıyorsunuz elbette. Evet. İlk başladığınızda acaba şu küçük dağa tırmanabilir miyim diye başlıyorsunuz. Hı hı. Ona işte... Tırmandık tırmanabiliyorsanız şayet o zaman bir sonraki bir ondan biraz daha zor ve daha işte zahmetli bir hedef seçiyorsunuz. Ve gide gide bu en sonunda sizi potansiyelinizin doruğuna doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Hmm. Eğer böyle bakabilirseniz hayata hmm. bunun da tabii ki sadece mekanik fiziksel bir şey olmadığını, aynı zamanda içsel bir büyüme ve gelişme de olduğunu, sizin aynı zamanda sadece bedeninizi değil ruhunuzu da terbiye ettiğinizi, ve o yönde de bir kişisel büyüme ve gelişmeyi sağladığınızı bedeniniz kuvvetleniyor tabii ki. Tabii daha yani. dayanıklı, tabii daha tabii, tabii. süratli, daha güçlü <gülüyor> oluyorsunuz. Evet. Ama ruhunuz da kuvvetleniyor. Bu ikisini birlikte götürebiliyorsanız işte e, felsefeyle, öğrenmeyle, bilme kültürüyle, yaşamı zenginleştirmek ve çoğaltmakla, yaşamın farklı alanlarındaki bu deneyimlerde sürekli kendi kişisel gelişiminizi büyütmek ve ilerletmekle ilgili de bir yola giriyorsunuz. Yani benim evet. için böyle oldu. Ama pek hala bir başka dağcı arkadaşımız da, ben ben o dağları fethetmek için çıkıyorum da diyebilir. Yani ben bir zirveye vardığımda o koskoca dağı alt etmiş onu yere çalmış gibi hissediyorum da diyebilir. Hani fare daha küsmüş dağın haberi bile olmamış derler ya. Biraz öyle hesap belki ama bu kişinin evet. içinde yaşadığı bir duygu. Evet. Onu da yaşayan olabilir ama ben böylesini yaşıyorum. Evet. Evet. Ya çok güzel evet. Değil mi? Evet. <gülüyor> Gerçekten... E yani... <gülüyor> adım adım onu keşfettim. Nasıl e, düşünen bir insan olma konusunda. Ve çok şükür senin bu yönünün farkına varan bir toplum var. E, <gülüyor> seminerlere davet eden, dinleyen, evet. özellikle üniversite öğrencileri son derecede ilgili dinlemek istiyorum. Çok önemli. Bütün derdimiz onlar zaten evet. hocam. Yani. Şimdi Şimdi ben bir üniversite öğrencisiyim. Seni dinliyorum ve diyorsun ki seçtiğimiz hayatı yaşamak, Seçtiğimiz hayatı yaşamaktan sorumluluk almak önemlidir. Evet. Üniversite öğrencisiyim. Ben bundan ne <gülüyor> anlamalıyım? <gülüyor> bundan her birimizin kendi kaderinin kendi ellerinde olduğunu anlamamız lazım. Yani biz bir şeyi başarıyorsak da başaramıyorsak da bunu biz yapıyoruz. Dolayısıyla hiç onu bunu suçlamanın, bahane bulmanın, kadere küfretmenin ya da niye ben böyle kısıtlı imkanlarla doğdum ya da niye onlarda bu imkanlar var demenin yeri yok bu hayatın içinde. Herkes elimizdeki imkanlarla, elimizden gelen en iyisini yapmakla yükümlü. Yapabilirse ne ala, en çok kendi kazanır, en mutlu kendi olur ve yakın çevresine, sevdiklerine daha güzel bir hayat sunar. Yapamazsa... ...en çok kendi kaybeder, en ağır bedeli kendisi öder. O yüzden hepimiz aslında yaşam dediğimiz şey seçimdir. Seçimlerden oluşur. Bu seçimler, eylemler, kararlar, tercihler ve bunların hayata yansımasıyla bir yola gidiyor yaşam. Bizim aslında kendi yaşamımızın, direksiyonun kendi elimizde olduğunun farkına varmak... ...hayatta çok daha sağlıklı bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Sistem ama ne yazık ki bunun tam tersini insan yetiştiriyor. Ne yazık ki. Yani sistem kendi kaderinin kontrolü kendi elinde olan insanlar yetiştirmek istemiyor. Başka tutucu ve bağnaz düşüncelerle, başka onları pasifize ederek ve kabullendirerek kötü bir şey olduğunda başına bir aksilik geldiğinde ona razı olarak boyun eğerek sabrederek teslim olarak gibi bir şey istiyor. Bazı yerlerde bu doğru olabilir elbette. Ama her yerde hayatı böyle ilişki kurarsanız hayatla o zaman sürekli kaybedersiniz. Yani sürekli eksiye gidersiniz. Hayat mücadeledir. Evet. Hayatın temel dinamiği mücadeledir zaten. Evet. Yani bu mücadelede de başarılı olanlar, etkin olanlar, iyi çalışanlar diğerlerine karşı sahip olduğu rekabet avantajlarını iyi kullananlar daha ileriye giderler. Bütün mesele bu mücadeleyi hangi kurallarla ...hangi değerlerle yapıyor olduğumuzu çözebilmek. Hmm. Yani mücadele tamam kabul ama biz eskisi gibi yani bundan 30 bin yıl önceki mağara çağında yaşamıyoruz şu anda. O zamanki mücadele belki tamamen hayatta kalmak üzerineydi ve daha vahşi ve daha sertti. Duygu falan yoktu orada ama şimdi orada değiliz. Şimdi artık 21. yüzyılın çağdaş insanıyız biz. Ve bu mücadelede e, tabii ki kazanmak önemlidir ama nasıl kazandığınız da önemlidir. İşte o yüzden mesela spor kültürü çok önemli. Genç <gülüyor> arkadaşlarıma ben hep erken yaşlarda sporla tanışmalarını istiyorum. Çünkü spor bir kere e, birlikte aktivite yapmayı öğretiyor insanlara. Beraber hareket etmeyi. E, rakibinizle çok sağlıklı bir zeminde iletişim kurmayı öğretiyor. Dürüst kazanmayı ve eğer kaybediyorsanız da onurlu kaybetmeyi öğretiyor. <gülüyor> ve e, hani kişisel gelişimde sonuçta çok önemli etkileri var Çok bağlantılı yani. tabii ki canım. Mücadele doğasını ben kabul ediyorum. Yani yaşamın seçim olduğunu da zaten hepimiz kabul etmek durumundayız evet, bence. Evet. Ama bu seçimleri hangi değerler kültürüyle yapıyor olduğumuz çok belirleyici. Sonucu evet. asıl belirleyen e, konu bu. O tarafında bence gençlere doğru örnekler ve doğru modeller sunmalıyız. Yani, evet, farklı bir şey söylüyor Nasu. Yani sadece seçiyor olmak değil. Hangi değerlerin getirdiği etkiyle seçiyor olduğunuzun da belirleyici evet, tabii olduğunu söylüyorsunuz. Yani. Olayı sadece kazanmak ya da sadece zirveye ulaşmak gibi koyarsak. O zaman her yol mübah olur. Her tabii yol yani. mübah olursa da çok yıkıcı bir Bir de macerası da kalmıyor muhtemelen öyle bir durumda. Yani sonuca odaklanıyorsun. Ya oldu ya olmadı. Olduysa ne hala biter de orada yani tamam oldu. Şimdi ne yapıyoruz noktasına geliyorsun kendine ki? Kendine saygın olmaz yani tabii kendine zaman. güvenin olmaz. Yani. Önemli değil mi o? E, tabii ki çok önemli. O zaman biz niye bu kadar zorlu dağlarla uğraşıyoruz ki? Yani kolay başarıların <gülüyor> peşinde koşalım, kolay kendimizi kandıralım mutlu olalım. Bir şey ne kadar zor ve zahmetliyse o kadar insana daha büyük bir tatmin veriyor. Ama evet. onu kazanma biçimi de sizin içinizde gizli olan bir yer Aha, işte. Evet. O hani yüreğinizin en derinindeki o küçücük bir odacık var. Hı -hı. Orayı sırf siz biliyorsunuz. Evet. O odacıkta sizin kendinize her zaman saygı duyabilmeniz çok önemli. Evet. O saygıyı bir kez kaybederseniz... ...ondan sonra artık önemi kalmaz zaten. Evet. Her yerde fedakarlık yani evet. taviz verebilirsiniz orada. Evet. <gülüyor> Sana söz vereceğim ama abi... Öyle bir şey sorayım. Değerli izleyenler... <gülüyor> <gülüyor> ...bu sözleri... E Herhangi birisi söylüyor olsa... ...herhangi bir söz olarak dinlemek mümkün. Ama... E, ...bu sözleri Nasuh Mavruki söylüyor. O bakımdan... ...onun hayatı çerçevesinde değerlendirmek lazım. Nasuhcu'm ...çok önemli bu söylediklerin ve... ...hakikaten bizim toplumun... <gülüyor> ...senden böyle... ...bu sözleri duyması, o değerler bilinci... ...kendi gözüne hesap verebilme... ...kendinle barışık olma konusunda... ...altını çizmen... Çok, çok önemli. önemli. Değerler kültürünü ilk sizden duymuştum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür e, ederim. Ve saygıyı biliyordum <gülüyor> elbette ama... <gülüyor> <gülüyor> e. Ya bu insanın kendini keşfetmesi konusuyla ilgili söylediğin şey çok etkileyici bence. Yani o... Sen dönüyorsun içinde bir küçük odacık var diyorsun ve bu odacığı keşfediyor olmak önemli. Ayrıca odayı keşfetmekle de mesele bitmiyor zaten yani. Sen orada bir evet. kapıyı açıyorsun ve evet. e o bir tercih. O kapı açık kalacak mı kalmayacak mı? Açık tutuyor olmanın da bir bedeli var evet, muhtemelen. Tabii. Ödeyecek misin ödemeyecek misin? Sen atıyorum belli bir yaşta dedin ki ya tamam ben içimden geliyor istiyorum gönülden dağcılık yapmak istiyorum. Bu, bu benim gönlümden geçen şeylerden biri. Ama bunu yapmaya karar verdiğin andan itibaren de ödediğim bir dünya bedel var. Yani bu iş böyle evet ben karar verdim bugün yapıyorum Öyle. diye de olmuyor muhtemelen. Bu, e, özellikle bununla ilgili hedef bilinci üstünde çok ciddi duruyorsun. Yani benim gördüğüm kadarıyla onu biraz daha sen az önce bahsettin evet. aslında ama ben çok önemli buluyorum. Yani özellikle genç arkadaşlar için bu hedef koyma meselesinde bizde çok ciddi bir kargaşa var. Yani ben şeyi görüyorum adam hedef koyuyor ama koyduğu hedef zaten daha seçerken başarılması neredeyse garanti bir hedef. Hiçbir başarısızlık ihtimalini şeyin içerisine almamış. Öyle bir hedef seçiyor ki onun kapasitesinin çok altında. Yakalay o zaman hemen bir sonraki hedefi ona önüne koymak lazım. <gülüyor> yani çünkü yaşam bir süreklilik arz ediyor. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yaşam sonuçta karşılıklı etkileşimli dinamik bir süreç. Hı hı. Kendi kendine var olmuyor. Yaşam bizle beraber var oluyor. Dolayısıyla biz aslında yaşamın içerisinde aktif bir oyuncuyuz. Bunu sürdürebilirsek o zaman hayatı kendimizce yönlendirebiliriz. Önce tabii ki kendimiz için, sonra sevdiklerimiz için, çevremiz hı hı. için ve doğru olduğuna inandığımız şeyleri bir aşka da paylaşabilmek için. Ama bunun için hedefe ihtiyaç var. Çünkü hedefler... ...bizim sahip olduğumuz enerjiyi belli bir amaca yönlendirebilmemizi ve odaklamamızı sağlayan unsurlar. Hı hı. Hedef yoksa o zaman bu enerjini, potansiyelini, kapasiteni yönlendirebileceğim bir taraf yok. Yani rüzgar nereden eserse o tarafa doğru Aynen. gidiyor gibi oluyoruz. Ama somut elle tutulur hedef varsa o zaman onun peşinden belli bir yöne doğru hareket Hı -hı. ediyorsun. Ve tabii bütün zihnini de, duygularını da, düşüncelerini de, bedenini de ona göre yönlendiriyorsun bir şekilde. Ve tabii ki bunu ne kadar disiplini yapabilirsen, ne kadar iyi hazırlık yaparak yapabilirsen... ...o kadar da başarılı olma şansını çoğaltıyorsun bir taraftan. Ama bunun başlangıç noktası hedeflere sahip olmak. Herkes tabii işte okulu bitireceğiz, üniversiteye gideceğiz falan diye bakıyor ama böyle hedef değil. Böyle değil daha değil daha bizim için içimizden gelen ve bu sadece süre. biz bir istediğimiz için olan bir hedef. Yoksa herkes üniversite okuyor zaten ya da herkes bir şekilde liseyi bitiriyor diye değil. Ben şunu yapmak istiyorum. Bu hayatta bunu gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü eğer ben bunu gerçekleştirirsem bu yaşamda kendimi daha tamamlanmış evet hissedeceğim. Efendim. Hayatımın anlamını bulmuş olduğumu hissedeceğim. Evet Hayatın efendim. hayattan mümkün olduğu kadar çok şey alabildiğimi ve daha da fazlasını verebildiğimi hissedebileceğim dediğimiz hedefler olmalı ama bu hayatla kurduğumuz ilişkiyle yakın alakalı bir şey. Yani eğer edilgin, pasif, e, çok garip böyle tutuculuklarla, bağnazlıklarla bir hayat kuruyorsak... ...zaten, zaten buralarda böyle değiliz. Değil. Böyle o bakmıyoruz olaya. E, ama bunu diyebilmek için de işte o, o yüreğimizin içindeki o küçücük bir odacık var dedik ya... Aha. ...o odacığa girip oradaki gerçek kendinle yüzleşebilmen lazım. Çünkü o herkesten başka birisi. Aynen. O gerçek sen. ...gerçek senin içindeki duyguların, düşüncelerin, değerlerin, ailenden getirdiklerin, önceliklerin, hayallerin, korkuların, endişelerin, tutkuların... ...yani sensin o, gerçek anlamıyla sensin. Ama onunla e, tanışmak, kucaklaşmak ve e, onunla bir olmak lazım. <gülüyor> Sistem <gülüyor> ne yazık ki buna müsaade etmiyor. Çok heyecanlı değil <gülüyor> çok mi o? O tanışmak, kucaklaşmak çok heyecanlı değil mi? Evet. Evet. Çok Hatta e, Platon'un yanılmıyorsam diyor ki, düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır diyor. Hmm. Düşünmek çok güzel bir çok şey. Güzel bir şey yani motosiklet kullanırken de uzun yolda ya da bir tırmanış yaparken de ya da ne bileyim hani evde oturup böyle bir müzik dinlerken de düşünüyoruz ya o düşünmek aslında müthiş sağlıklı bir müthiş. şey. Ve insanın kendisiyle çok daha sağlıklı, çok daha e, derin bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor ve kendinle ilgili farkındalığın bile gelişiyor orada. Hmm, Düşünmediğin ya. zaman bilemiyorsun yani ben bir makale yazarken bile e, en az 4 saatimi alıyor. Çünkü 4 saat düşüncelerimi toplamam gerekiyor. Aynen, düşüncelerimi toplarken bir sürü şeyi bilmediğimi hatırlıyorum. Yani biliyorum da <gülüyor> kulağıma çalınmıştı tam olarak bilmiyorum. Hop hemen internete girip onun nereden bulmam gerektiği artık internet gibi bir şey var. Müthiş bir şey. Müthiştir Eskiden yani. ansiklopedi bulmaya çalışırdık. Tabii çok kısıtlı yani. bir şeydi ansiklopedi. İnternet öyle değil. Yani iki tane kelime yazıyorsunuz. <gülüyor> dünya Dünyanlar kadar veri yani geliyor. Dünya yani kadar geliyor. Işte düşündüğünüz zaman, bir şey yapmaya çalıştığınız zaman o zaman eksiklerinizi de fark ediyorsunuz. <gülüyor> ben hep yazarken öğreniyorum aslında. Yani Bu, bu kadar güzel. kitap yazdım işte yedi tane. Ee, en büyük öğrenme süreçlerim hep bu kitapları yazma sürecinde olsun. Ve öğrenmeden de büyük zevk <gülüyor> alıyorsun. Oh, ben <gülüyor> üniversite öğretim üyesiydim Amerika'da ve bir dediler ki daha yürüyüş kursu açacağız. Bir yazıldım. <gülüyor> Ee, zannederim elli <gülüyor> küsur yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ondan sonra bir altı hafta falan böyle hazırlık yaptılar. Sonra dediler ki yürüyeceğiz, çıkacağız. Ee, bir üç günlük şekilde. İşte sırt çantamız var. Ee, ve <gülüyor> en yaşlıları da bendim galiba. Ee, kadın erkek bir şey. Sonra um, çıktık yürümeye başladık. Ben hep gerilerdeyim, en nihayet ee, gruptaki baş değil de bir tanesi dedi ki şu sırt çantanı çıkar, içindekileri bir göreyim dedi bana çok ağır geliyor dedi. Çıkardı böyle, bunu niye aldım, bunu niye aldım, buna ne gerek vardı, bunu niye aldım. Altı hafta bunu... kursun sonrasında. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve dedi ki <gülüyor> bunları paketlerim buraya koyalım dönüşte alırız dedi. <gülüyor> Bunların hiçbiri... İyi demiş şey oldu. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyorum telefon. <gülüyor> Dağların ismini hatırlamıyorum falan. İşte Sonra şunu tecrübe düşündüm. o. <gülüyor> Sonra şunu düşündüm. Acaba yaşamda da böyle oluyor mu? Gereksiz birçok şeyleri sırtlayıp e, acaba götürdüğünüz oluyor mu diye sana Tabii. sormak istedim. Tabii. Hatta işte hep bana mesela da seminerlerde, işte pişmanlıklarınız var mı? Şimdi ben bir sürü şey anlatıyorum ya, onu tabii. yaptım, bunu yaptım, oradan çıktım, buradan zıpladım diye. Herkese tabii böyle bir peri masalı gibi geliyor. <gülüyor> ama onun altındaki şeyi soruyorlar. Yani tamam bu kadar güzel iş yaptın da kardeşim sen hata yapmadın mı? Keşkelerin yok mu? Pişmanlığın yok mu? Var tabii ki, kimin yok ki? Ya ama büyük pişmanlıklarım yoktur. Büyük hata yapmadım çünkü. Çünkü büyük hata yapmama müsaade etmedim. Yani hep çok hesap ederek hedefli gittiğim Hı -hı. için. Ama ufak tefek pişmanlıkları keşke değil de düşünmüyorum bile. Attım gitti geriye. Ben önüme bakıyorum. Hayat ileriye doğru devam ediyor çünkü. Ya bir de o müthiş bir barışma durumu. Yani hataysa da ben yaptım tabii, tabii. Ya. Yani Benim hatam hakikaten. O evet. gün o gün doğrusunun öyle olduğuna inanıyordum. Ben o gün içinden geleni bak, yaptım. Bak bu söylediğin en güzel şey. O gün benim yaşam deneyimin ve algılarım, duygularım bunun doğru olduğunu söyledi Aynen bana. Öyle, ve ben o gün doğru olduğuna inandığım için bunu yaptım. Ama sonra onun doğru olmadığını gördüm. Tamam şimdi yeni ben, yeni doğrularla devam ediyorum. Eskisinden dolayı kendimle nefret edecek halim yok ya. Yani öğrendim dersimi aldım zaten. Hem de iyi bir şey bu. Doğrularının değişmesi bile iyi bir şey. Aynen öyle. Geliştiğini gösteriyor çünkü bir taraftan da. Yeter yani. ki büyük hata yapma ama. Tabii. Çünkü büyük hatalar maalesef bazen geri dönüşü mümkün olmuyor. Ya o, o major hatalar hakikaten o bedelini ödeyemeyeceğin nitelikte hata yapmak da mümkün ama o sen şeyi diyorsun ya yani bu kitabın içerisinde de çok fazla risk aldım ama son derece temkinli bir davacı oldum diyorsun. Evet. Şimdi bakıldığı zaman <gülüyor> Yapılan işin hepsi zaten müthiş riskli. Yani sayılarla belli, şu kadar adam evet, deniyor, bu evet, kadar evet. adam ölüyor. Yani şey falan da değil, böyle yani basit işte deniyorlar, rezil durum oluyorlar falan ya. gibi bir durum değil. deniyorlar ve rakamlar gösteriyor. Şimdi böyle bir işin içerisinde riskin olmaması mümkün değil. Ama sen diyorsun ki ben bir anlamda çok temkinliyim. Şimdi risk, e, Biz riskle aslında sağlıklı bir ilişki kuramıyoruz ne yazık Aha. ki. Çünkü ailelerimiz biz öyle yetiştirmiyor. Aynı. Çünkü onlar Fırlar. zaten risk kültürüne sahip değiller, hakim değiller. Ama e, diyorlar ki içinde bir araç olan bütün insan faaliyetleri ve karmaşık süreçler belirli oranda risk içeriyor. Yani bir araç mı var? Cep telefonu mu kullanıyorsunuz? Risk Bununla var. bile var. Yani var. Yürürken cep telefonu, merdivende inerken takılabilirsin, düşebilirsin. E, yani bisiklete mi biniyorsun? Risk var. Ve biraz karmaşık bir süreçse risk var. Evet. Risk hayatın her alanında var. Evet. Hayatın bir gerçeği. Bunu böyle kabul edip riskli süreçler ilişkimizi daha sağlıklı kurmak lazım. Riski anlamak çok önemli. Şu, sonuçta bir toplam riskten bahsediyorsan, o toplam risk kendisini oluşturan daha küçük risklerin bileşen risk bileşenlerinin toplamından oluşuyor. Tamam. Benim kendime bulduğum yöntem bu e, riskli süreçler ilişkilerimde e, bir kere riske girmeden başarılı olmaz denir ya çok klasik. Ben de söylerim her yerde. Bu dağcılık hele benim canım, gibi insanların öyle. yaptığı limitlerde çok riskli gerçekten de. Yani işte k zirvesine çıkan her üç kişi için bir kişi ölüyor. Aynen öyle. Yani zirvesine Oo, varan her 8 kişi. Böyle rakamlardan bahsediyoruz evet. hocam. Yani, yani şey değil. Üçümüz k geliyoruz ve birimiz çıkamayabilir yani. <gülüyor> yani zirvesine varan her sekiz kişiden biri dönemiyor geriye. Yani sekizde birdi ben K2'ye gittiğimde zirveye varıp geri dönememe olasılığı. Bu sületinde altıda birdir. Tabii. Yani bu kadar yüksek bir riskti bu. Şimdi bu tabii herkesin alabileceği bir risk değil. Ancak bazı özel insanların alabileceği ki onlar aldığında bile ölüm riski bu kadar yüksek. Tabii. Yani o insanlarda bile. Yine de riski süreçler, ilişki kurma konusunda bence en doğru yöntem. Eğer yapmak istediğimiz şeyin gerçekten riskli olduğunun farkındaysak, bu iyi bir başlangıç noktası. <gülüyor> bu riski oluşturan e, bileşenleri keşfetmek. ...ve o bileşenlerin riskini teker teker azaltarak ilerlemek toplam riski bizim lehimize düşürüyor. Mesela ben KHK'ye gittiğimde bu dediğim rakamları hı hı. çok iyi biliyordum. Ama o rakamlar standart dağcı davranışına göre genellenmiş Tabii. rakamlar. Yani standart iyi dağcı davranışına göre, profesyonel ve en üst limitlerde çalışan dağcının davranışına göre... ...8 dağcıdan biri geriye dönemiyor KHK'ye tırmandığında. Bir bu, matematik bu. Burada ya, matematik zaten yalan söylemez. Şimdi bunu nasıl kendi lehimize çevireceğiz... Nedir bu dağcılıktaki riskler? İşte fiziksel kondisyonu olur, teknik malzemeyle ilgili olur, emni emniyet noktalarıyla olur, işte çığ riskiyle olur, fırtına koşu bir sürü şey olur. Ben kendi adıma ne yapmıştım? Bir kere çok ağır antrenmanlar yaptım. Yani herkes ağır antrenman yapar ama ben gerçekten çok ağır antrenman yaptım. Bebek yokuşunu, küçük küçük bebek yokuşunu bilirsiniz. Her gün bisikletle tırmandım. Her gün. Ee, ben 70-72 kilo bir adamım. 50 kilo sırt çantasıyla, 50 kilo antrenman ağır. yani vücut ağırlığımın 3'te 2'sinden 3'te daha ağır bir... Antrenman ağırlığıyla her gün bir saat basamak halde çalıştım. Bu benim tabii fiziksel gücümü, dayanıklılığımı, hızımı, kalp akciğer sistemimi çok kuvvetlendirdi. Bu cepte bir kere. Bu zaten en önemli Yapmam, konu. Fiziksel canım, güç en önemli. Onun ötesinde sonuçta bu bir teknik mücadele. Sürekli teknik meselelerle işte emniyetler bilmem neler sistemler kurularak hareket ediliyor. Ee, ne kadar çok dağa gidersen o kadar iyi olursun. Bu işin kuralı bu. Bu bir Hı -hı. kilometre meselesi. Dağın antrenmanı şehirde yapılmaz. Şehirde istiyorsan maraton koş. Daha geldiğinde belli olmaz yapıp yapamayacağın. Çünkü başka bir dinamik var orada. Çevresel stresler var. O yüzden çok dağa gittim. Hı -hı. Mümkün olduğu kadar çok dağa gittim. Yani yılın yarısını dağlarda geçirdim. Hatta şunu söyleyeyim. 24 yaşında ben ilk 7 binlik tırmanışımı yaptım. 32 yaşında oksijen desteksiz K2 tırmandım. ...KHK'ye tırmandığımda dünyada hmm. hem Everest'e hem KHK'ye tırmanan 70. insan olmuştum. Hmm. Ee, bu süreçte o 8 yılda yani 24-32, 8 yılda ben bu işin en son noktasına ulaştım. 8 yılda geriye dönüp dağlarda geçirdiğim zamanı üst üste koyduğumda şunu fark ettim. 8 yılın tam 2 yılını dağlarda, çadırda, uyku tulumunda bazen de kar mağarasında yaşamışım. 1 yılını 4000 metre irtifanın üzerinde yaşamışım. Yani evet. bu kadar çok dağa gittiğim için tabii... <gülüyor> Dağlar benim artık doğal ortamım oldu. Yani orada çok daha rahat ve güvenli hareket eder hale geldim. Onun ötesinde şimdi emniyet noktaları kuruluyor. Sistem kuruyorsun. Hatta biz KHT tırmanışında e, ana kampla daha doğrusu ileri ana kampla e, üçüncü kamp arasına 7400 metre ile işte 5300 metre arasına 3000 metre 3500 metre hat döşedik. 96 tane istasyon kurduk. 96 ana istasyon demek 96 evet. kere sisteme giriyorsunuz, sistemden, sistemden çıkıyorsunuz çıkıyoruz. emniyet kemerinizdeki malzeme ile. Ve bunu işte kalın eldivenlerle, fırtınanın ortasında, gece, gündüz, tipi de, güzel havada filan bir sürü değişkenle de yapıyorsun. Çünkü defalarca inip çıkmak gerekiyor. Normalde bu sistemleri kimse kontrol etmez. Sistem çünkü bir kere kurarsınız onu. O sağlamdır, kabul edilir. Ben 96 sisteme gece de girsem, fırtınada da girsem, deli gibi yorgun da olsam her seferinde kontrol ettim. ...her seferinde. Kontrol etmeden... ...yani önünden bir dakika önce bile birisi indiyse... ...yine de kontrol ettim. Çünkü bunun örneğini ben yaşamadım ama... ...istatistik olarak biliyorum... <gülüyor> e, ...Gaçerbrum'larda iki tane İspanyol bas kardeş vardı... ...Felix ve Alberto Inogrepti diye... ...bunlar çok iyi dağcılar yani... ...hakikaten süper çocuklardı. Kitapta da yazdım hikayelerini... ...çünkü ben oradayken onlar da öbür taraftaydı galiba... ...çok aynı zamanda denk geldi. <gülüyor> ve bu iki kardeş... E, ...13 tane mine 8 binlikleri var... ...yani bir tane mine kalmış tamamlamalarına... Bir tanesi iniyor sabitattan, öbürü inerken sabitat kopuyor yerinden. Emniyet çıkıyor ve gitti çocuk. Dünyanın ilaçlarından biri. İ e, i̇stasyon söküldü diye gitti öldü. İstasyonun sökülme olasılığı çok düşüktür ama vardır. Şimdi burada sizin artık o süreçte tecrübenizle, içgüdülerinizle, sezgilerinizle vereceğiniz bir karar. Ben kendi adıma o riski sıfıra indirmenin tek yolu var. Var. Bütün istasyonları kontrol edeceksin. Şey Bunun bir zaman maliyeti var, bir enerji Doğru. maliyeti var. Ama ben hızlı bir dağcıyım. O zaman ve enerji maliyetini de süretimle kap tabii, kapattım tabii, ve tabii. toplam riski düşürdüm hep kendi adıma yaptığımda. Yani standart dağcı, çok iyi dağcı davranışlarıyla genellenen toplam riski onlardan da daha yüksek önlemler alarak ve daha hazırlık yaparak o riski kendiliğime düşürmeye çalıştım ve hani matematik olarak açıklaması da budur tabii, diye görünüyor yani aslında yani, çok şey. Yani. sağ salim buralarda olmamalı. <gülüyor> <hali. gülüyor> çok yük <şükür> buralarda. <gülüyor> o nedenle gerçekten bütün bu deneyimlerin sonucunda konuşuyor olmak bambaşka bir şey. Evet. Böyle kitaplardan öğrenilmiş bilgilerin, kanaatlerin paylaşılması başka. Ama bütün bu süreçlerin sonucunda özümsenmiş bir şekilde. Şimdi <gülüyor> Bu kitabın oluşumunda çok şükür ben de basılmadan önce yer aldım, etkileşimimiz oldu, içeriğini gözledim, gözlemledim, yoğruldum, etkileşimim oldu. Bir kere... Çok değer kattınız hocam kitaba. Müthiş bir değer kattınız yani o ön sözle. Teşekkür ederim. Ben kendim öyle görmüyorum. Kitap zaten değerliydi ama... <gülüyor> Tahmin et. Sen De öyle görüyorsan burada da kaptırsın. gurur duyuyorum. Sağ ol. <gülüyor> ee, müthiş titiz bir insansın. Ee, ve... Yani belli bir kelimenin yerini çıkarıp başka bir yere koymak mümkün değil. Üzerine düşünülmüş, böyle çalışan bir insansın. Ee, şimdi... <gülüyor> saygı kelimesi aklıma geliyor. Ee, burada... ...doğaya saygı görüyorum... ...müthiş saygılısın hakikaten... Ee, ...burada... E, ...kendi zamanına... ...hayatına saygı görüyorum... Ee, ...zamanına çok saygılısın... ...ve evet. ilişkilerine çok saygılısın... ...bu kitabın okurlarına çok saygılısın... Onların yani vereceği... ...siz de hitap ettin mesela herkese hep. Evet. Yani hep... ...ve onların zamanına çok saygılısın... ...yani... Ee, eğer bir şey iki dakikada anlatırabilecekse, yani üç dakikada anlatmamaya özen gösteriyorsun. İki dakika adım tutmalı o şekilde. Ee, özellikle e, doğayla ilişki içindeyken saygılı olma neden önemli? Ona çok önem veriyorsun. Valla hocam ben bir kere herkesi kendim gibi görüyorum. Ve ben bir kere saygıya layık bir insan olmaya çalışıyorum. Başkalarına da aynı şekilde saygıyla davranıyorum. Yani ben kendimi onu bekliyorum çünkü. Bütün ilişkilerimde de hep onu ön plana koyarım. Benle her şeyi konuşabilir, her şeyi sorabilir, her şeyi tartışabilirsiniz. Ama saygı çerçevesinde. Hı hı. Yani öyle hesap sorar gibi birisi yanıma yaklaşırsa olay değişir. Hı hı. Ne istiyorsanız konuşabiliriz. Ama iki medeni insan gibi konuşacağız. Hı hı. Dolayısıyla çünkü ben kendime saygı duyuyorum ve başkalarına nasıl davranıyorsam bana da öyle davranılmasını istiyorum. E baş, kendime istediğim davranışı da evet. başkalarını ben göstermesem zaten samimiyetsizlik olur o, ego olur o. Hı hı. O yüzden... E, ...saygıyı hakikaten yaşamın merkezinde tutmaya özen gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi yani e, gelişme bunu gösteriyor, bunu gerektiriyor bence. Çünkü insanız, doğadaki diğer bütün canlılardan çok başka bir özelliğimiz var. Kendini geliştirebilen bir yapımız var. Ve bu gelişme çok daha acayip yerlere gidecek. Yani e, insan türü kendini yok etmezse bir nükleer savaşta bu gezegende... Kim bilir ne kadar ileri seviyelere kadar evrinde geçireceğiz yani bu süreç içerisinde. Çünkü daha işte 10-12 bin sene önce tarım toplumuna daha yeni geçmişken, 5-6 bin sene önce yazıyı tekerleği yeni bulmuşken, şimdi Mars'ta koloni kurmayı hedefliyoruz. 10 bin sene içinde. 10 bin sene gezegenin hayatında, insan türünün hayatında hiçbir Hiç şey, şey 2 milyon yıldır insanoğlu hominidler olarak ayakta duruyor. 200 bin yıldır insan var bizim bildiğimiz gibi. İşte bir 60 bin yıldır Afrika'dan çıkmışlar, dolanıyorlar. Yani bu bu zamanlar 4,5 milyar gezegenin yaşı, 13,7 milyar evrenin yaşı göz önüne alındığında hiçbir şey değil. Hiçbir hiçbir şey değil Daha biz bir şey görmedik yani, bilinçli <gülüyor> insan olarak. Bizden sonra işte bu devamında kim bilir nerelere gidecek, esas onu çok merak ediyorum. Yani keşke gelecekte bir yaşama imkanımız olsaydı da neleri geliştirebileceğimizi görseydik. Ama bütün bunların <gülüyor> sağlıklı, dengeli, mutlu, bütünün menfaati için daha iyi kurgulanabilmesi için aramızda karşılıklı bir anlayış, saygı ve sevgi olması gerektiğine inanıyorum. Hatta hmm. benim insanlara duyduğum sevgi de saygıyla kaynaklandı. Hmm. Ben saygı duymadığım insanı sevmem. Ee, oh, yani öncelikle evet, öncelikle ona saygı duymam lazım. O saygıdan evet. dolayı sevgi ortaya çıkıyor. Evet. Ee, kendimi de öyle görüyorum ve insanların da tabii ki öncelikle beni hani sevmeleri tabii ki güzel bir duygu ama öncelikle onların saygısını kazanmak isterim. Evet yani bu zannederim ana baba çocuk ilişkisinde Aynen. de böyle olmalı diye düşünüyorum. Yani anne baba, <gülüyor> e, çocuğuna saygılı olma konusunda da bilinçli olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki. E, o sevgi böyle paldır küldür, zarar veren bir şey de olabilir. Yani o çocuğun sınırlarının farkına varma, o çocuğun kapasitesinin, yeteneklerinin farkına varma... ...o çocuğun ne dediğinin, olayı nasıl gördüğünün farkına varma konusu çok önemli. Sen evet. söyleyince, evet. saygı duymadığım insanı sevemem, sevemem. dedin ya, o enteresan evet. oldu. Ben sana hem saygı duyuyorum hem seviyorum. Polatçı. Biz mukabele hocam. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Onu bilesiniz değerli izleyenler için hep beraber görüyorsunuz. Duydunuz bunu evet. böyle. <gülüyor> ben abi önce sana saygı duymaya başladım. Şimdi hem saygım hem sevgim kesinlikle Benim var. Başladım. Ve zannederim... E, ...seni özünle tanıyıp da... E, ...böyle saygı duymamak da mümkün değil. Bir de kendi insanlığımla gurur duyuyorum senin aracılığında. <gülüyor> Çok naziksiniz hocam. E, çünkü... E, hem bir insan olarak hem bu ülkenin bir çocuğu olarak bu demektir ki benim çocuklarım da isterlerse diye Aynen. düşünebiliyorum. Böyle. O çok güzel özgürlük veriyor. Bir de dünya seyahatleri yapan birisisin. Nasıl oh, en güzel hocam. Yani. Hayatta en sevdiğim şey seyahat etmek yani. Çünkü bu dünya bu gezegeni deneyimlemek lazım. Ve gezegenin her köşesinde bizim gibi başka insanlar, başka kültürler, başka... E, evrim süreçlerinden geçmişler ve başka oluşumlar yapmışlar. Başka e, işte, tapınaklar, gelenekler, müzikler, efsaneler geliştirmişler. Bunları ne kadar tanıma imkanınız olursa insanlıkla alakalı kafanızda bir pencere daha açılıyor. Açılıyor değil mi? Açılıyor, açılıyor tabii. Açılıyor, yani yani. Afrika'ya Afrika gittiğinizde zencilerin yaşam biçimini gözlemlediğinizde bambaşka bir şey görüyorsunuz. Bir Kocaman kocaman adamlar, böyle böyle kaslar nasıl bir insan bunlar diyorsunuz yani hepsine. Bugün basketbola, bu akletizme Aha. bakın. Beyazlar yok bile aralarında. <gülüyor> beyazlar rekabet edemiyor çünkü bazı disiplinlerde zencilerle. <gülüyor> ee, öbür tarafa Amerika'ya gidiyorsunuz Kızılderilere, yerel haklara. inanılmaz bir ilişki kurmuşlar doğayla. Yani biliyorsunuz işte o İspanyollar, e, 169 tane İspanyol, 5000 tane inka yerlisini kesiyor. Ve başa çıkamıyorlar. Çünkü adamların çok kalabalıklar, çok barışlar bilmem neler. Ama İspanyolların o vahşiliği, beyaz adamın vahşiliği de yok onlarda. At, zilah, şey, zırh silahlar tüfek çelik, şeyle hmm. e, kılıçlarla mahvediyorlar. mahvediyorlar ortalığı. Şimdi bütün bunları gördüğünüzde ya da işte Himalayalara gidiyorsunuz hmm. 4000 metrede yaşıyor adamlar. Tabii ya. Böyle ufak tefek incecik adamlar e, ama adam 40 kilo yük taşıyor dağda sırtında. <gülüyor> yani evet. keçi gibi gidiyor. Çünkü 3 yaşında itibaren başlamışlar. Orada yani. tabii canım. Evet. ...öbür bir coğrafyaya gidiyorsunuz değil mi? Tropikal bir yere gidiyorsunuz. Ya. Oho yani... ...şeyin üzerinde, suların üzerinde... ...kasa, şey kurmuşlar, köyler kurmuşlar... kendilerini. Hiç ayakkabı diye bir şey yok... ...hiçbirinin hayatında. Yani coğrafya çok önemli. Yaşamı belirleyen coğrafya. Asıl bütün olay coğrafya. Seyahat etmek... Dünya gezegende değişik yerlere gitmek hani hem de insan yerleşim yerleri ve insan kültürlerini deneyimlemek adına çok önemli bir farkındalık yaratıyor. Hmm. Hem de doğanın güzelliklerini görüyorsunuz. işte Patagonya'da ne bileyim o deniz filleri, deniz aslanları, penguenlerle bir iletişim, fil, balinalar görüyorsunuz. Kendi gözünüzle görüyorsunuz evet. belgeseldekileri. Ya da Afrika'ya gidiyorsunuz işte aslanlar, zebralar bilmem neler, leoparlar bunlar avlanırken görebiliyorsunuz hayvanları. Gerçek hallerini gözlemliyorsunuz. Yani bu sizin farkındalığınızı geliştiriyor. Her yeni deneyim, her yeni ilişki, her yeni iletişim sizin içinizde bir pencere daha açıyor. Ve hayatı, doğayı, dünyayı, gezegeni, evreni bir kademe daha doğru gözlemlemenizi sağlıyor. Yani tamamına farkına varırsanız, tamamını gözlemleyebilirsiniz... ...o zaman işte Tanrı gibi her şeyi öğrenebilirsiniz. Ama öyle bir şey mümkün değil. Tamamını hiç kimse öğrenemez. Çünkü öyle bir kapasitemiz yok. Ama mümkün olduğu kadar çoğunu öğrenebilirsiniz. Evet, evet. Ne kadar çok öğrenirseniz de... Hı hı. ...o kadar doğru referans noktalarıyla... ...doğru yorumlar yapabilirsiniz. Doğru yere oturtabilirsiniz her şeyi. Evet. Eksik ve yanlış bilmekten kaynaklanıyor bütün bu yanılsamalar Çünkü herkes zanlarıyla hareket ediyor. Aynen ne gidip görüyor, ne okuyup takip ediyor, ne efor harcayıp öğrenmeye çalışıyor. Gelen bir bilgi havuzu var burada, bir bilgi kanalı var. Zaten son derece kısıtlı ve güdümlü bir bilgi o. Zaten hani insanları fazla da büyütmesin, abartmasın ama küçücük yerde kalsın diye yönlendirilen bir bilgi. Onunla idare ediyoruz. Ama seyahat ettiğiniz zaman kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Aynen. Mark Twain'in bir lafı var. Diyor ki... Önyargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir. Vallahi Öyle ya. diyor değil mi? Seviyor musunuz çok ya? Güzel. Evet. Önyargı, taassup ve dar görüşlülük. Seyahat <gülüyor> ettiğin zaman bunların hepsi uçuyor gidiyor. Anlamı yok çünkü evet. taassubun, önyargının, bilmemlerin. Evet. Evet. Değerli izleyenler, biz sohbetten çok zevk alıyoruz. Umarım siz de alıyorsunuzdur. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. <gülüyor> Aslıcığım, başarı her insanın hak ettiği bir duygudur gibi bir şey elde ediyorum ben yani. Bir insanın başarılı olması doğuştan onun hakkıdır. Onu yaşaması lazım, hissetmesi lazım gibi böyle bir şey hissediyorum, felsefe hissediyorum sende. Ve çok önem veriyorsun bir insanın başarıyı yaşamış olmasına. Ya ben her insanın mutlu olmasını istiyorum Asla bakarsanız. Özünde bütün iş mutlu olabilmek. Çünkü mutlu olursak biz etrafımıza daha çok şey verebiliriz, katabiliriz ve sonuçta dedim ya hayat karşılıklı etkileşimli bir süreç. Biz bu hayatı birlikte var ediyoruz. Ne kadar mutlu, iyi, seven, sevilen, kendisiyle barışık, etrafıyla barışık, kimseyi ötekileştirmeyen insan olursa bu dünyada o kadar güzel bir şekilde bu yolculuk devam eder. Dolayısıyla bunları törpüleyebiliriz aslında bazı eksiklerimizi, hatalarımızı, hırslarımızı, Hı -hı. kötücül taraflarımızı. Hı -hı. Bunu toplumsal mühendislikle de yapabiliriz aslında. Hı -hı. Ki ben inanıyorum gelecekte buraya gidecek iş. Yani insan türünün içerisindeki o hatalı, aykırı, kötü özellikleri mümkün olduğu kadar azaltıp, azaltıp bir sonraki yani. kuşağı daha az bunlardan geçmesine müsaade ederek devam edilecek. Mesela şey bile konuşuluyor artık. Tecavüz suçlularına e, hadım ettirmek Hı -hı. gibi bir seçenek sunmak yönüne Ya gireceğim bilmem kaç sene içeride yatacak ya da bundan sonra çocuğun olmayacak. Hı -hı. Bu aslında e, genleri temizlemekle alakalı bir şey. Hı -hı. Yani hatalı e, ve gezegene, insana zarar veren genleri mümkün olduğu kadar azaltmakla alakalı. Hı -hı. Gelecekte onların bile hesap edileceğini düşünüyorum Hı -hı. ileride. Ama sonuçta ilk konuya gelecek olursak hakikaten mutlu olmak derdimiz hepimizin. Başarı... Ee, ...tabii insanın özgüvenini, öz saygısını çok besleyen bir şey. Hı hı. Hepimizin de ihtiyacı var başarmaya. Ve Martin Seligman diye psikolog ...şu anda yapmaya devam ettiği araştırmalarda aynen devriyen ortaya çıkıyor. Hı. Evet. Çok elzem e, şeylerden bir tanesi. Yani başarı duygusunu yaşamak mutluluğa doğru götürüyor. Evet, evet. Yani olmazsa olmaz. Çünkü çok besliyor bizi bir şekilde. Aynen. Kendine saygısı artıyor. Bir kere adam kendine saygısını çoğaltınca o onun hayatla kurduğu ilişkiyi daha sağlıklı daha bir yere sağlıklı. getiriyor. Evet. Bir, bu gördüğünüz etraftaki bütün o e, bir insana yakışmayan davranışlar, kendine saygı duymayan insanların yaptığı şeyler. Tabii. Adamın evet. kendine saygısı yok ki başkasına saygı duysun. Evet. O zannediyor ki bilmem işte 10 yerinden bıçaklayıp eski karısını öldürdüğü zaman saygı toplum içerisinde hani mesela o şey konusu korkunç bir konudur ya, e, töre cinayetinden indirim yapmak korkunç bir şey yani cehaletin dik halası yani orta çağda kalmış feodal bilincin hala 21. yüzyılda yaşatılması bunu bıçakla kesmek lazım yani asla taviz vermemek gerekir böyle bir kepazeliğe ama görüyorsunuz bizim hukukta hala onu birileri çıkıp indirim sebebi olarak yorumlayabiliyor bu yanlış koşullanma Adam ondan saygı duyuyor. İntihar bombacısı gibi. O zaman intihar bombacılarını da alkışlayalım. Davası için kendini feda etti bilmem ne yaptı. Böyle mantıksızlık olur mu hiç? İçeriden dışarıya doğru saygı duyamıyorsan bu sefer dışarıdan evet. içeriye doğru ihtiyacı gidermek durumundasın. Yani yapacağın bir şey yok. O. <gülüyor> yani o, o saygının ve mutluluğun temellerinin sağlıklı yerlerden beslenmesi çok önemli. Eğer topluma insana bireye doğduğunda bunu öğretemiyorsanız onun içine düştüğü camia... ...ona başka bir takım değerler tabii, ve doğrular öğretiyor. Tabii, tabii. Mutluluk yolları, başarı yolları öğretiyor. Evet. Bence hocam, bakın son isterseniz böyle hmm. toparlamaya çalışayım. Ee, i̇nsanlığın, dünyanın bugün en önemli meselesi... ...en önemli meselesi dünyaya doğan bir vatandaşa, gezegene gelen bir çocuğa... ...doğru ve yanlışı öğretebilmesidir. Eğitim meselesidir. Yani eğitim, eğitim hep diyoruz ya, hmm. bu benim dediğim eğitim daha başka bir eğitim ama. Yani insan olmanın eğitimini vermek, okuma yazma değil... O değerler kültürü hep sizin söylediğiniz, benim de ilk sizden duyduğum ve ondan sonra vay anasında burada çok önemli bir mesaj var deyip odaklanıp ondan sonra korku kültürü, değerler kültürünü öğrenip ben kendi not notlarıma eklediğim bir konu. Hakikaten ilk çocuğa vermemiz gereken şey bu. O eğitim yani bir dünya vatandaşı nasıl olunur? Diğerleriyle nasıl sağlıklı iletişim kurulur? Sen kimsin, nesin, ne yapıyorsun, ne yapman lazım? Kendi içindeki kuvveti tarafları nasıl ortaya çıkartabilirsin? Diğerleriyle nasıl iletişim kurabilirsin? Bu hayatta kendi yerini nasıl bulabilirsinin eğitimini vermemiz lazım. Dünyaya gelen her çocuğa. Bunu vermediğimiz zaman o çocuk nerenin eline düşüyorsa oranın evet. piyonu oluyor. Kesinlikle evet. katılıyorum. <gülüyor> ee, ve kesinlikle çok önemli bir hedef olarak görüyorum. Değerli izleyenler... Bu sohbete doyamadıysanız <gülüyor> <gülüyor> bir önerim var. Ee, şimdi 11. baskısı oluyor değil mi? 12. 12. 11. baskısı <gülüyor> oluyor. Evet bu benim okuduğum 680'lik kitap olunca ilk baskısı. Ilk olunca, evet, ilk baskısı. <gülüyor> Kendi Everest'inize tırmanın. Ee, evet e, hakikaten e, öyküler de çok nefis, e, bu, çok nefis orada. Ee, Yazdığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Var olduğun için çok teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, doyamadık bu sohbeti. inşallah ileride. Tekrar yaparız hocam. İnşallah. inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Bir davet etmeniz yeterli. Bir şey. Eyvallah. Evet. <gülüyor> efendim, başka bir programda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. İyi haftalar.